okunan vel fecri suresi okundu. Burada Cenabak vel fecri buyuruyor. Bunlar yemin mayetindeki Cenabak'ın bizleri uyandırması ikazları. Vel fecri buyrun. Fecir canların uyandığı zamana. Demi canların uyandığı zamana insan da uyanacak. Cenabak oku diyor. İkra bismillahi rabbil alizee halak. yaratan Rabbinin adıyla oku fecir anında cenan bütün mahlukatı uyandırıyor. İnsanın da uyanması lazım. Tefekkürü artırması lazım. Güne hazırlanması lazım. Güne bir hazırlıkla girmesi lazım. Ondan sonra veleyalin aş buyuruyor. On geceye buyuruyor. Bu on gece tefsirlerde haçın on gecesi olur. Bir da içinde bulunduğumuz, perşembeye kadar devam eden Muharrem'in on gecesi. Ondan sonra Cenab-ı Hak çifte ve teke buyuruluyor. Cenab-ı tek, zatının hakikati bilinmez bir meçhul, bütün yaradıkları çift ve benzer özellikleri halinde yarattı. Teklik kendine ait. Ondan sonra Cenab-ı Hak örttüğü an geceye yemin edelim ki, gecenin esrarına girebilmek, Geceden kalbi bir takım Tulaatların sunuatların olabilmesi Kalp ile gecenin münasebete Ve gecenin hikmetlere Tercüman olabilmesi <Gülüyor> Cenab-ı Hak Bunlarda akıl sahipleri için elbette Birer yemin değeri vardır buyuruyor Demek ki bu bahsedilen Zamana Mekanlara Mekanlara dikkat etmek, tefekkür etmek, iyi doldurmak lazım. Ve bu değerler yüzüne yoğunlaşmamız zaruri. Vel Cenab-ı Hak bugün hepimize bir hayat defterinden, ömür defterinden bir sayfa daha açtı bugün. Dün dünyada olup da bu sabah dünyada olmayan çok insan var. Biz de onların içinde bulunabilirdik. Dün son günümüz olabilirdi. Fakat bel Fecre. bugün Cenab-ı Hak bize hayat takvimimizden ömürlerden bir gün daha açtı. Demek ki bir tefekkürle girmemiz lazım. Ben bugünü nasıl dolduracağım? Kiramen, katibim bugün bana neler kayda alacak ki o dosya kıyamette önüme gelecek benim. Ne kadar nefsim için ne kadar hak rızası için daima kendi kendimi soracağız bu sabah hayaf defterini ben nasıl açtım yeni akşamleyin düşüneceğiz Cenab-ı Hakk'ın bu lütfunu düşünerek Rabbime ne kadar şükrettim ve bu yeni günde Rabbime bir kulluk ahdimi yeniledim mi bu dünya sahnesi bir bedel ödemeden dünyaya geldik her gördüğümüz mahluk bize bir ders vermeli. Bir, bir yılanı görsek o yılan olarak gelebilirdik. Kuş olarak gelebilirdik. Gördüğümüz her mahluk Cenab-ı bize el musavvir, el bari sıfatını hatırlatmadan Cenab-ı Hak bize ayrı bir ibret manzara sergiliyor. Biz o mahluk olarak dünya gelebilirdik. Hiç bedel ödemeden, hiç sermayeli insan olarak geldik. Yine hiç sermaye ile 124 bin küsür peygamberin en yücesine ümmet olduk. Yine hiç bedel ödemeden suhufların, kitapların en yücesine muhatap olduk. Bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı lütufları. Diğer taraftan da elhamdülillah bir Müslüman bir toplumun içindeyiz. Bir gazete olabilirdik. Bir putperestin içinde bulunabilirdik. Bunlar hep üstte yoğunlaşan nimetler. Fakat Cenab-ı Hak eline anin o gün verdiğimiz bu, bu nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. Herkes sorguya çekilecek. Ne kadar nimet verilmişse o kadar sorgunun cevabı oluyor. Kime kadar? Peygamberlere kadar. Rivayette Süleyman Aleyhisselam'a en çok nimet verilen Süleyman Aleyhisselam onun hepsinin bedeli var. Hatta Süleyman Aleyhisselam birçok peygamberlerden daha sonra cennete gireceği bildiriliyor. Peygamberleri de Arraf suresinin 6. ayetine biz toplumlara gö peygamber gönder toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de tebliğden hesaba çekeceğiz buyuruluyor. Efendim veda hadçinin sonuna baktığımız zaman tebliğ ettin mi? Ümmetim buyuruyor. 124 bin sahabi tebliğ ettin diyorlar. Elini semaya kaldır. Ya Rabbi şahit ol buyuruyor. Bunu üç sefer Efendimiz tekrarlıyor Hep nedir bu kıyamette Bir hesap verebilme endişesi Zira İsra suresinde kitabını oku Bugün nefsin sana kafidir deneyecek Herkesin Hayat kaseti önüne serilecek İlahi ekranlar Açılacak Orada bütün hayatını Kendisine seyrettirilecek Neleri seyredecek Fussüle suresinde gözler konuşulacak buyuruluyor. Bu gözler neler seyretti? Kulaklar konuşulacak buyuruyor. Neler işitti? Ne kadar hak ne kadar boş? Deriler konuşulacak buyuruyor. Bu vücut nerede harcandı? Yeryüzü konuşacak buyuruluyor. Yövmez'in tuaddüsü ahbaraha. Haberler verecek yeryüzü. asıl böyle bir dehşetli bir güne sıfır sermaye ile geldik bedelsiz geldi. fakat bedelli olarak gideceğiz. Ve işte bu dünya her bu cihan bir imtihan ve bir kulluk bedelini ödeyebilme, en mühim bizim için imanın bedelini ödeyebilme. İmanın bedeli de Cenab-ı Hakk'a ödenecek. Ne ile ödenecek? Takva ile ödenecek. Cenab-ı Hakk'a dost olarak ödenecek. Çünkü Cenab-ı Hak ah seni takvim buyuruyor. Kendine dost olacak istidatlar ihsan etti. İmtihan içinde olduğumuz için Cenab-ı Hak iç dünyamızı bildiriyor fe elhema fucura ve takvaha. Allah'tan uzaklaştıracak hususiyetler, Allah'a yaklaştıracak hususiyetler. Kat efla men iç alemi temizlen felaha erdi. Demek ki en mühim insanın iç alemin temizlenmesi. Temizlenince ne olacak? Ben arife nefse kendini tanıyacak. Allah'ın nimetlerini tanıyacak. Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği insan onu tanıyacak. Bir hiç sermaye ile tanıyacak. Fakat Arefe Rabbe, Cenab-ı Hakk'ı bir hiçlik halinde tanıyacak. Kendini tanıyacak ve Cenab-ı Hakkı vesiyeti tanıyacak. Cenab-ı Hakk'ın kul olmanın gayreti içinde olacak. Bir hiç sermaye ile geldiğimiz için kalbimizde asla ben kelimesine yer verilmeyecek. Daima kul sen yarabbi diyecek. Nimetleri düşünecek sen ya Rabbi diyecek. Ham diyecek. Ham sanadır ya Rabbi. Elhamdülillahi rabbil alemin diyecek daima. Bir şükür halinde olacak. Şükründen acizliğini ifade edecek. Ki peygamberler hep bu şükürden acizliği ifade halindeydi. Efendimiz bir cemaate namaz kıldıracağı zaman arkasında çocuk varsa ihtiyar varsa, takatsiz varsa kıssa olarak kıldırırdı. Fakat geceleri seherlerde ise Ayşe ve Adem'in ayakta durmaktan şişerdi buyuruyor. Bazen ayağını değiştirirdi buyuruyor. Çünkü bir şükrün bedeli ödenebilmek, verdiği nimetlerin bedeli ödenebilmek. Velhasıl kul hiçbir zaman ben demeyecek. Ne kadar Cenab-ı Hak muvaffakiyet vermişse kendisine sen Rabbi diyecek asıl hep ibret ayetlere baktığımdan iblis ben dedi yıkıldı gitti Arap suyuda bağlam, bağlam birçok manevi meziyetleri vardı o da ben dedi o da hakeza helak oldu gitti Kavru'nda ben kazandım dedi bu benim marifetimdir dedi o da ben kazandım dedi hazineleri birlikte gömüldü Velhasıl kul Cenab-ı Hakk'ın Verdiği nimetleri kendine izafe etmeyecek Bu şekilde Fucurdan kuldurulacak Fucurun farik vasfı Enaniyettir, bendir, kibirdir Pintiliktir Hamakattir Takvanın farik vasfı ise Daima Sen yarabbi diyebilmektir Tabii Bunu kalbin diyebilmesi Fiilde diyebilmek bunu Efendimiz buyuruyor, nasıl olacak bir işte kainatı oku. Efendim bugün Muhammed'in nefsi yedi kudreti olanı yemin ederim ki, yani Cenab-ı Hakk'a, müminin misali altından bir parça gibidir. Sahibi üzerine üfler, düşer vesaire altın yine altın değişmez. Yani bir mümin o karakter ve o, o şahsiyetini korur daima. İtikadını, ibadetini, imanını, ahlakını ve takvasını bir muhafaza halindedir. Yine efendim nefsim yedi kudreti olan yemin ediyorum mümin misali bir arı misali, bal arısı misali güzel yer, güzel bırakır, konduğu dalı kırmaz ve bozmaz. Demek ki helalinden yiyecek, şüpheli şeylere uzandan geçecek, bilhassa ticaretine dikkat edecek, arkada güzel bırakacak, bir ameli salihlerle bir ömür bırakacak. Bir hakkı hukuku tevzi edecek Güzel ahlak tevzi edecek Velhasıl bir Tevziat halinde olacak Yüreğinden Bir rahmet taşıracak Efendimiz bu şekilde bir mümin Müminin bu, bu vasıflarda Olmasını Rabbimiz istiyor Ömür En büyük sermayemiz İstikbalde bu sermaye bağlı Kabir hayatının bu sermaye bağlı Kıyamet bu sermaye bağlı Ondan sonraki devamımız o sermaye bağlı En mühim Cenab-ı Hak vel Zamanın kıymetini bilmek Zamanı boşa harcamamak Çileleri bertaraf etme Sabır çok mühim İnnemal usru yusra İnnemal usru yusra Her zorluktan sonra Cenab-ı Hak Bir kolaylık ihsan ediyor Dünyada bir zorluk fedakarlık istiyor İşte peygamber hayatları bir boşluk olmayacak müminin hayatında. Çünkü boşluk müsbetle dolmazsa boşluk kabul etmez menfi şeylerle dolar. Cenab-ı Hak feyza altefen sabbi sabbe ilâ rabbika fargap buyuruyor. Boş kaldığın zaman diğer bir işi bitirdiğin zaman diğer hayırlı bir işe koş ve Rabbine yönel buyuruluyor. Daima olayları hadiseleri bir tahlil etme durumundayız. Mesela Hazreti Ali radıyallahu an. Bana diyor bir haftadır misafir gelmedi. Acaba ne kusurum oldu ki Allah bana misafir göndermedi diyor. Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir seferden mahzun dönüyor. Niçin mahzunsun diyorlar. Yolculuğumda diyor huysuz bir arkadaşım vardı. Ben onu ıslah edemedim. Demek ki bende ne kusur var. Olan hadiseleri de gayret etmemiz... Ve yanlışları kendimize izafe etmemiz.